isyan eder hatta Allah istese ona hidayet verir. Bundan dolayı Allah Subhanahu ve Teala İsra suresinde 167. ayette diyor ki: "Ve izâ massakumud zurru fil bahri dallâ mâ tad'ûn illâ iyyahü felmen neccâkum ilal berri a'raftum ve kânel insânu kâfurâ." Diyor ki sizi denizde ha? denizde sizi bir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 öyle dalgalar geldiğinde denizde bulut gibi الدين, Allah dua Allah'a muhlasine lehul sadece Allah'a dua ediller. Fakat najaum ile albri amana kariye geldiğlerinde, fakat najaum ile albri amana kariye geldiğlerinde, fakat najaum ile albri amana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 şirkten desteklesek bu fıtrat ne olur? Kalbe hacim olamaz. Kalbin hakimiyeti çıkar ondan nefise verilir. Ondan dolayı Nisa surasında 165. ayette Allah subhanehu teala şöyle buyuruyor. Resulen mübaşşirine ve mundirin Peygamberler gönderdik size müjdeleyici ve öhüt verici. Le'in la ala Allah alallâhi hicjetun ba'da Rusul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 Allah'ı tanırlar. Ondan dolayı Allah Teala diyoruz, Allah'ın rahmeti olmasaydı sen hiç bunları toplayamazdın. İşte rahmet, fıtrattır alimlerin bir kısmı diyor. Ve Allahu azizen hakim. Allah azizdir, izzet sahibidir. Hakimdir, bilir ne yapıyor. Onun için peygamberleri göndermeden önce Allah Subhanehu Teala kimi göndermiş? E, İnsanoğluna bir peygamberlerin en büyük sermayesi tabiri caiz ise nedir? Fıtrattır.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 dür cehennemde dediler senden daha az istedi Allah Teala ama sen ne yaptın ebeveyn ille şirk sen şirki seçtin İşte bu şirki kim seçtir insana a şeytan neyle cehaletle rafletle onu için baba istese Rasulullah noktayı koyuyor baba istese çocuğunu o fıtratını fıtratına gübre verir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 Yuxurjuhum <az> zulumat ile nur zulumattan, karanlıktan nüre çıkarırlar. Neyle çıkartır? İşte fıtrat. Sen fıtratın, göbresin vermişsen kalbine. Allah Subhanahu Taala rasulları istiqab edersin. Ve al kafaru, çifredenler, şirk koşanlar, evliye omut, tağut. Tağutların da başı çimdir. Dostları olanların tağutlardır. Tağutun başı çimdir iblis. Yen yani de iblis'e uyan insan tağutları yani taş yani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 يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ nur إِلَى الظُّلُمَاتِ Tağutların tam tersine nürden alıp karnına اُولَٓئِكَ أَصْحَابُ narihum fiha خَالِدُونَ Onun için Allah subhanahu wa ta'ala başka bir kudşu hadiste İmam Müslim rivayetiyle اِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِ حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ Ben kullarımı hepsini hanif yarattım. Hepsi anadan doğar haniftir. Hepsi fıtratı temizdir. وإنهم وإنهم اتتهم الشياطين فافتالتهم عن دينهم شيطانları şeytanlar gelir. musallat olana dinlen fıtratlarını bozar Hadisin devamı diyor ve harremtu aleyhim ma halaltu lehum ve harremt aleyhim ma ahallat ahallat ahlaltu lehum Şeytan gelir. Halalları, haram haramları, haram kılar. وَاَمَرْتُهُمْ ve اَنْ يُشُرُكُ بِي مَا لَمْ bihi بِهِ سُلْطَانًا Hadis devam ediyor. Şirk koşanlar olmadıktan dolayı. Ondan dolayı arkadaşlar ehl sünnet itikadına göre bu fıtrat meselesi misak meselesi çok önemlidir. Ama misak tek başına hicret olur mu? Olmaz. Neden olmaz hicret tek başına misak? Çünkü misak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 İnkar ediyorlar. Orada ne düşmüşler? Hataya düşmüşler. Üçüncü fıkıh misak meselesinden gaybi meselelere iman etmektir. Arkadaşlar bizim dinimiz aslan gaybtir. Bizim dinimiz gayb dinidir. Yüzde sekseni gaybtir. Çünkü Allahu Teala dinin asasıdır, başıdır, her şeyin asasıdır, aslıdır. Zatıyla gaybtir bizim için. Kimse allah Teala'yı görmemiş. Resulullah da billahi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 Eminim ondan ve kıyamet gününde eminim ben onu göreceğim. Onun cemalini, faizini göreceğim. Onun onun cemalini gördükçe cemalim benim cennette artar. Sahih hadislerde geldiği gibi. Onun için bu misak meselesi gaybi bir meseledir. Allah ruhlarını yarattı. Hazreti Adem'in belinden çıkarttığı insanları ruhlarını verdi. Bir de sonra ruhlarını aldı vesaire.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 biz o zaman ne yaparız? İnanmak O'nun zorundayız. Onun için misak teç başına hüccet olmuyor. Ehl-i Sünnet alimleri. İsra Suresi 15'te geçtiği gibi ayette وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ hatta نَبْعَثَ رَسُولًا Peygamber göndermedikçe biz kimseyi azap, azap vermeriz, sorguya çekmez. Onun için kafirler misak'ı inkar etseler Allah Teala sormaz olardan niye misak'ı inkar ettiniz? Onunla sorguya çekmez.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 Allah Subhanahu Taala Ahzab 7'de ve iz ahadna minen nebiyyin aldık nebilerden mitaqhum mitaq aldık oлардан ve mink sen'den ve nuh ve ibrahim ve musa ve isa ibn meryem ve ahadna minhum mitaqan galiiza mitaq burada peygamberlerden tebliğ mitaq almış diyor ki bütün peygamberlerden mitaq alındık size risale gelecek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 Birinci misak davet edeceksiniz. Çinci misak Muhammed'e uyacaksınız. Allahu Ekber. Ne kadar bir azim ümmetin biz he, ümmetin biz şahıs neferleriyiz. Mensübleriyiz. O ümmet nedir? Allah Teala bütün peygamberlerden misak aldır. Ne diyor Ali Ümran surası 81. ayette? Diyor ki وَاِذَا خَذ... خَذَ اللّٰهُ مِثَاقَ النَّبِيِّينَ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 eğer gelse siz mevcut ona iman edersiniz. Vali tansurunnahu. Bir de onu destekleyeceksiniz. Hayatınızı ko koy sonuna kadar onun arkasında duracaksınız. Söz aldı bunu dedi. Onlar ne dediler. Kalu qale akrartum, ikrar ettiniz mi ve ahadtum ala zalikum isri Sözünüzü aldık size. Veriyor musunuz söz? Ne dediler? Kalu aqrarna bütün peygamberler evet dedi bizi ikrar etti. Qale ve enni ma'akum min Şahit olun kendi nefsinize ben de sizdenle şahitlerdenim. Allahu ekber. Bir olayda Allah Teala şahit olduktan sonra o olay ne kadar hak meseledir. Eyidir bir tane gelir bize diğer dinlerden karşı gelir. Yersiz kendi pazarınızı ısıtıyorsunuz. Öyle bir şey mi olur ya? Evet. Bizim dinimizde oluyor işte. Neden oluyor? Allah'ın kelamıdır bizim dinimiz. Bak bu ayet El-i Ümran 81. dönün tefsirine bakın alimler nasıl açıklanmış bunu. Burada alimlerimiz beş meseleyden bunu ikrar ediyorlar. Birincisi hadislerde geçtiği bir kıyamet gününde, mehşer gününde o duruşta, o zor duruşta güneş yaklaşır. İnsanlar diğer hesaplar çesilsin, giderler Adem'e. Adem e. diğer Adem ki gidin Nuh'a, Nuh der gidin ona, Nuh der gidin ona. Hepsi nereye gönderir? Hepsi itiraf eder. Diğerler bunun ehli Muhammed'dir. Muhammed şefaat edebilir size sadece. Demek ki bunu biliyorlar peygamberler. İkincisi İsramira'ya giderken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Onlara imamlık yaptı. Hepsi peşinde düzüldüler. Bütün peygamberler Hazret Adem'den.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 biri de Resullah'a uymak misak. Eydir 10. mesele diyor misakla ilgili diyor çafirlerin e, e, şeyleri, durumları nedir misakla ilgili? Nasıl misak veriyorlar çafirler? Mesela o sahne e, Arafat alanında da ondan sonra nasıl misak verdiler bunlar? Bunlar çafirler de Ehli ataş da nasıl misak verir? Allahu Teala Fussilet suresi 11. ayette dedi. Semavate dedi gelin yanıma. Ateyna ta'an au kerhen? Kal ta'aytina Dedi gelin yanıma ister isterek, ister isteyerek, ister istemeyerek geleceksiniz. Onlar dediler biz geliyoruz isteyerek, itaat ederek. Semavat ve'l ard. Onun için kafirler de misakını verirler ama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 onları inşallah kurtarır onçinci mesele misak diyor Kur'an'da zikrolundu mu evet Kur'an'da dedik ki e, Araf surası 70, 172 ve sonradan ayet zikrolundu ondan sonra detaylı olarak da fıtrat olarak zikrolundu misak dürü şeyi nereden geldi bu kelime terim fıkıh kitaplarımıza itikat kitaplarımıza nereden geldi hadiste geçiyor bu Allah diyor Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor iz ahadallahu mitaqa min zahri adem binuman misak aldı Resul'un nasıl diyor. Eyidir 14. mesele diyor neden bu misakı Allah Teala aldı bizden? Misak aldı bizden Allah Teala hatta üzerimize hicret kalksın. Bizim aslında bizim için bir avantajdır. Bize bir destek verdi Allah Teala. Hatta o misaktan ikrar ederiz. Yani bütün varlıklar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 Buların da üzerine melekler şahit oldu. Hazreti Adem, Hazreti Davud'a ruhun ömründen e, verdi. E, Hazreti Adem e, bayaz yüzlülerini gördü vesaire. Bu mesele derste anlattıklarımızı hepsini e, şey yaptık. Eydir. 19. mesele diyor. Buların tertipleri nedir? Buların tertipleri saydığımız gibidir. Hemen hemen. E, i̇şte önce allah Teala Etti. Ondan sonra zürriyet çıktı, ondan sonra karar oldu, ondan sonra şahitlik oldu. Ee, alma nasıl oldu? Diyor Misak'ı Hazret Adam'ın belinden nasıl aldı e, zürriyetini? Ee, Abdullah İbni Umur'un hadisinde dediğimiz gibi Tarağı nasıl başına uğrarsın? Böyle döküldü. Evet. Ee, sonra e, 21. mesele bu zürriyet nasıl çıktı? O da aynen birinci gibidir.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 Kaç kere, 25. yiyen yani 24. yiyen kaç kere mesyetti allah Teala? Asıl da e, bir kere mesyetti. Yen de sağa mesyetti, sonra sola mesyetti. 25. mesele, zürriyetinden Adem'in belinden çıkarttığı insanlar bel, e, ha, hadiste diyor ki e, belinden, e, ayetlerde diyor, e, bellerinden Adem oğlunun belinden. Burada da ihtilaf yoktur. Bu e,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 verdi olara canlandırdı onları. Bunların detayını Allah subhanehu ve teala daha iyi bilir. Bir 30. E, uzuncu mesele diyor nereye gitti onlardan, ondan sonra bu züriyat Hazreti Adem'in beline döndü. E, misak'ın e, meseleleri neleridir? E, misak'ın meseleleri tevhidi kral etmek, şirk koşmamak e, meseleleri bulardır. Orada neler oldu?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 yani şahitlikle misakın farkı nedir? Şimdi misak söz veriyorsun, de o sözü onaylıyorsun. Evet, misak dedik şahlam bir söz veriyorsun, ben bu sözünde eriyim diyorsun, imza atıyorsun. Hikmet nedir diyor ki şahitliğe misak alındı? Hikmet şudur, kıyamet gününde ayette geçtiği gibi, misak hayatında geçtiği gibi, Demeyin biz bilmedik, gaflettaydık. İçinci babalarımızı taklit ediyorduk. Bunlar reddolunur kıyamet gününde. Peygamberler geldikten sonra. Evet. Ondan sonra diyor ki misaka çim şahitlik oldu? Dedikçi melekler o şeyler. Sonra ee, ha, diyor ki zürriyet neyle şahitlik etti? E, kendi lisanlarıyla yoksa manevidir Hayır manevi diyen ehli sünnete muhalefet etmiş. Biz inanıyoruz Allah subhanahu teala insanları orada yarattı. Rühlerini de verdi. Hepsi şahidlik ettiler. E neye şahidlik ettiler? Hakkıyla şahidlik ettiler. Dillen, kavlle şahidlik ettiler, ikrarlık ettiler. Yani bu manevi mesele değil. Nasıl aynen zihniyet, akılciler,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 Şahadetin sigası nasıldır? Onu da biz derste dedik. Elestu bi Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bela dediler. Ee, bir de e, burada şahit e, bu zürriyet o olayda kaç ayrım oldular? Neler oldu orada? Yani kaça ayrıldılar? Yemin ehli, sağ ehli yemin o e,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 Ehl-i Sünnet'te muhalif olanlar var mı bu konuya? Evet, bazı alimler maalesef muhalefet ettiler bu konuya. E, Bunlar da mesela İslam İbn Taymiye, İbn-i Kayyim, i̇bn Kesir, i̇bn Abil İz, e, şey, e, e, tahavvi şerhinde bazı konularda muhalefet ettiler. Cenel muhalefeler, e, kaderiler, muteziler, onlar dalalet ehlidiler.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 Allah Teala diyorlar ki Adem oğlunun belinden e, bu zürriyetini e, çıkarttı ama orada e, şey almadı onlardan. E, aldı Mısak kıdı ama bu kalem e, ve şey de meşru bir kelamdır, hessidir. Aynen burada da ittifak ediyorlar yani ehli sünnetten. Bazı ayetleri e, ayetleri misak ayetini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 E bu nedir? Bu dalalattır. Allah Teala insanı yaratmadan önce bilir. E, şey olur, e, kader bilir. Bu türlü meseleler işte şeydir. E, en son soru diyelim. E, yani yeniden en sondan bir önce bir soru. Diyor ki, e, cehalet te, e, misakı bilmeyen tekfir olunur mu? Cehalet olarak kabul olunur mu? Burada da alimler diyorlar.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 Alimlerimizin dört imamın itikadında ve amelinde onların peşinde gitmeyi bize nesip eylesin Oların yolundan vasılatıl mustakiminden ayırmasın ve elhamdülillahi rabbil alamin